10. kaset B yüzü sayfa 418'den devam. Böyle dedi kanlı soykaları alıp arabaya koydu. Sonra kendi de bindi elleri ayakları kan içinde bir buayı parçalayıp yiyen aslana benziyordu Patrakros'un üstünde yeniden başladı zorlu boğuşma gözyaşı döktüren bu kavgayı körükleyen Ateneydi Gür sesli Zeus değiştirmişti fikrini göndermişti onu ta yukarılardan. git demişti danağları ateşle Zeus ölümlülere gökten aşağı alacalı gökkuşağını yayarsa nasıl belirtisidir o ya savaşın ya da üşüten kışın yeryüzünde durdurur insanların işini baş belası olur hayvanlara Tanrıça da sardı kendini alacalı bir buluta. Daldı akaların ordusuna, uyardı yiğitleri. İlkin Asios oğlunu alımlı Menelaos'u kışkırttı. Çünkü en yakın oydu kendisine, Tanrıça Poinix'in gövdesine girdi. Onu gür sesiyle seslendi ona, rezil kepaze olursun sen Menelaos. Çekerse akile olsun can yoldaşını, Troyalıların hızlı köpekleri surlar içine, dayan olanca gücünle, ateşle tekmil ordunu. Tizn naralığı Menelaos karşılık verdi, dedi ki: "Porneix, benim ihtiyar babacığım. Hani nerede Athena? Keşke güç verse bana. Püskürtse kargıları benim üstümden, istemez miyim korumak Patraklos'un ölüsünü? Ölümü çok dokundu yüreğime ama Hektor saldırıyor üstümüze alev gibi, durmadan savaşıyor elindeki tunçla. Zeus bana veriyor önüm." Böyle dedi gök gözlü tanrıça Athena sevindi. Kendisini anmıştı tek mil tanrılardan önce. ...omuzlarına dizlerine güç kodu... ...göğsünü bir sineğin inadına kodu... ...inadını kodu... ...kolarsın gene de bırakmaz insan ettiğini, ...doyamaz kanın tadına... ...boynuna ısırır durur boyuna... ...işte Menela olsun kara yüreğini... ...Atene böyle bir inatla doldurdu... ...yiğit dikildi Patroplos'un önüne... ...fırlattı attı parlak kargısını... ...Troyalılar arasında Poles vardı... ...Eyton'un Ed, oğlu... ...zengin yararlı bir adamdı Hector... da çok sayardı onu... ...can ciğerdiler... Birlikte teçhaler dışına bu. Savaşın Menelaos onun kuşağının altından vurdu. Tam kaçacakken soktu kargısını dibine kadar. Podes gürültüyle yıkıldı yere. Atreus oğlu Menelaos da çekti Troyalılardan ölüsünü, aldı getirdi arkadaşlarının kalabalığına. Apollon da geldi Hector'un yanına, ateşledi onu. Girmişti Atiyos oğlu e, Pahinops'un kılığına. Hector'un Abidos'ta oturan konuklarının en sevgilisiydi o. Koruyucu Apollon'a benzedi dedi ki Hector ''Sen Menelaos'un önünde titrersen böyle, hangi argosluğu korkutabilirsin ki? Eskiden gevşek bir kargıcıydı o, şimdi alıp götürüyor ölüyü de tek başına. Senin can yoldaşını öldürdü, podesi oğlun oğlunu. Ön sıralarda savaşan soylu yiğidi öldürdü. Böyle dedi. Kapkara bir acı bulutu kapladı Hector'u, başında ışıldayan Tolga'sı ön sıralardan dışarı yürüdü. O zaman Kronosoğlu kalkanını aldı eline.'' Işın saçan püsküllü kalkanı. katladı gida dağını bulutlarla. Gürledi şimşek çaktı. Sarstı da zaferi Troyalılara verdi. Püsküttü akaları. İlk kaçmaya başlayan boyu Dalyalı Peneloz'du. Düşmana yüzünü dönüyordu boyuna. Bir kargıyla omuzundan vuruldu. Kargı sıyırdı omzunun üstünü. cemiğini deldi boydan boya. Pulidamas'ın kargısıydı onu vuran. Hektor'un elinin bileğinden vurdu Leitos'u. Leytoz'u. Ulu canlı Alektrion'un oğlunda kalmadı atılganlık gücü. Leitos titredi bakındı sağa sola. Belki artık elinde kargı tutamayacaktı. Savaşamayacaktı Troyalılara karşı bu kargıyla. İdomeneos Leitos'un üstüne atıldı. Atılan Hector'u zırhından vurdu. Göğsündeki memesinin altından ama uzun kargı tenden bileziğinden kırıldı. Troyalılar başladılar barışmaya. Hector da Idomeneus'a saldırdı araba üstünde Kargı yakınından geçti Vuramadı Idomeneus'u Gitti saplandı Meliones'in seyisi Ko Koyiranos'a Koyiranos gelmişti güzel yapılı lik e Liktos'tan Idomeneus kıvrık gemilerden ayrılırken gelmişti yaya Koyiranos hızla atlarını çabucak sürmeseydi Büyük bir üstünlük verecekti Troyalılara Getirdi Idomeneus'a ...kutuluş ışığını, onu kara günden korudu. Ama Hektor'un elinden... ...verdi kendi canını. Hektor'un kargısı vurdu onu kulağının altından. Ucu dişlerini deldi, ortasından... ...kesti dilini. Adam yıkıldı arabadan, yine düştü ditimleri. Onları Meriones toprağa eğilip... ...ovada topladı kendi elleriyle. Teslendi İdomeneus'a, vur kamçıyı... ...sür hızlı gemilere doğru. Anladın sen de üstünlük kakalarda olmayacak. Böyle dedi da, ...güzel yeleli atlarını... ...kamçıladı koca karını gemilere doğru. Amansız korku girmişti yüreğine. Oğlu yürekli Ayasla Menelaos'un gözünden kaçmadı. Zeus'un zaferi Troyalılara verip öç aldırdığı. İlkin Telemenoğlu büyük Ayas dile geldi dedi ki... ...küçücük bir çocuk bile anlar Zeus babanın Troyalılara destek olduğunu. Yerine vuruyor atılan teknik kargılar. Atan ister iyi olsun ister kötü. Zeus hepsini doğrultuyor tam yerine. Oysa boşa düşüyor bizimkileri toprağa. Haydi düşünüp taşınalım en iyisi ne geri çekip duracak mıyız bölüğü yoksa geri dönüp sevinç mi verelim arkadaşlara bize bakıp meraklanıyor korkuyorlar diyorlar durmayacak Ektor'un gücü dokunulmaz elleri saldıracak diyorlar kara gemilerimizin üstüne Pelavus oğluna bir koşu kim haber verecek sanmam duymuş olsun kara haberi bilmiyordur öldüğünü sevgili dostunun. burada göremiyorum bu işi görecek adamı hepimiz siz içindeyiz atlarımız siz içinde kurtar aka oğullarını bu sistem Zeus baba Göz gözü görebilsin. Her yana aydınlık et, öldürmek seniyetin, aydınlıkta öldür bizi. Böyle dedi. Tanrıların babası da acıdı onun göz yaşına. O saat dağıttı sesi, sıyırdı bulutu. Gün ışığıdı. Tekmin savaşçıydı aydınlığa. O zaman ayaz seslendi. görün aralı lü Menelausa. Haydi bak şimdi Menelaus. Zeus'un beslediği diri görür müsün Antilokos'u? Ulu canlı Nestor'un oğlunu gönder onu gitsin. Yiğit takile olsa? Bir koşu. Besin en sevdiğin can yoldaşın öldü, böyle dedi Gürneralı Menelaus da. Dinledi onu. Alıçtan uzaklaşan arslan gibi yola koyuldu. Aslan usalmıştır köpeklere insanlara saldırmaktan. Adamlar pusu kurmuğa uç bırakmazlar onu bütün gece. Alıp götürsün sığırlardan birini. Boşuna saldırmış durmuştur çiğ ete. Boyuna kavgılar yağmıştır ellerden, Yanan çıralar dizilmiştir önüne. Artık saldırmayı tutmaz gözü. Canı sıkkın uzaklaşır ortan sabaha karşı. İşte dün naralı Menela Usta... Patraklos'tan istemeye istemeye öyle uzaklaştı. Akalar birden kaçarlar diye çok korktu. Kendisini düşman eline bırakırlar diye tek başına. Can havliyle seslendi Merionesle iki Ayas'a. Ayaslar Argosluların önderleri. Sen ey Meriones hatırlayın zavallı Patraklos'un iyiliğini. Saken bal gibi tatlı davranırdı herkese. Şimdi ise ölümle kader aldı götürdü onu. Sarışın Menelaos böyle dedi uzaklaştı bir kartal gibi sağa sola bakına bakına kartal gökte uçan kuşların en keskin görenidir derler sık çalılıkta gizlenen tavşanı görür ta yukarlardan saldırır üstüne o saat yakalar alır canını Menelaos Zeus'un beslediği senin de öyle. Döndü parlak gözlerin dört bir yana kalabalığı içinde binlerce arkadaşının bakındın Nestor'un oğlunu canlı görebilir miyim diye koca savaşın sol yanında o saat gördün onu dostlarına yürek veriyor savaşa kışkırtıyordu sarışın menelaus geldiği yanına dedi ki gel buraya antilokos Zeus'un beslediği gel öğren olmaması gereken kara haberi. Tam bir büyük bela saldı danağaların üstüne. Sen de görüp anladın sanırım bunu. Öldü akaların en yiğidi Zafer Troyalılarda. Patraklos öldü. Bıraktı danağaları yaz içinde. Akaların gemilerine koş git hadi. Konuş Akileus'la. Ona şunu de. Çabuk davransın kurtarsın Patraklos'u. Alsın gemisine getirsin çıplak ölüsünü. Tolgası ışıldayan Hektor silahlarından soydu onu. Menelaus böyle dedi. Antilokos dona kaldı. Dili tutuldu. Yaşladı doldu iki gözü. Gül sesi tıkandı boğazında ama boşalmadı. Menelaus'un buyruğunu başladı koşmaya. Silahlarını kusursuz yoldaşına vermişti. Tek tırnaklı atlarının yanı başında süren Lado Koza. Göz yaşı döken Antilokos'u götürdü ayaklarımıza, Akileus'a ulaştırmaya gidiyordu kadar haberi. Menelaus Zeus'un beslediği, senin de gönlün yorgun düşen dostlarına destek olmak istemedi. Antilokos uzaklaşınca büyük bir yaz çökmüştü Plüostulara, Menelaus onlara tanrısal, ...Tayrıs Medes'i gönderdi. Kendisi de döndü yiğit Patraklos'un yanına. İki Ayas'a doğru koşup seslendi. Hızlı gemilere yolladım Antilokos'u. Koş git dedim Ayates Akileus'a. Hector'a çok kıssadı Akileus. Sanmam gelsin. Sanmam çıplak girişsin Troyalılara karşı savaşa. Biz düşünelim şimdi en iyi karar ne? Çekip anmaya mı uğraşalım ölüyü yoksa... ...kaçıp Troyalıların uğultusundan... ...ölümle, kaderden mi kurtaralım kendimizi... Salam'ın Büyük Ayaz karşılık verdi dedi ki çok doğru söyledin şanlı Menelaos bu sözü. Haydi kayıverin Meriones'te ikiniz ölünün altına kaldırıp taşıyın savaştan dışarı. ''Biz ikimiz arkadan savaşırız Troyalılarla Hektora karşı. Atlarımız nasıl birse yüreklerimiz de bir. Öteden beri karşı koruz kılgın arese omuz omuza.'' Böyle dedi. Onlar da kollarını aldılar ölüyü. Kaldırdılar yerden çok yükseğe. Arkalarında bir çığlık attı Troyalıların ordusu. Akaların ölüyü alıp götürdüğünü görmüştüler. Troyalılar öne atıldılar köpekler gibi.'' Avcıların önünde bir yaban domuzuna saldırırlarsa da hani koşarlar hayvanı parçalama kırsıyla ama domuz gücüne güvenip dönerse geriye köpekler geriler kaçışırlar dört bir yana. Troyalılarda hiç durmadan düşmanı öyle kovalıyordular. Kılıçlarıyla iki uçlu kargılarıyla hırpalıyordular onu. Ama Ayaslar geri dönüp karşı koyunca onlara birdenbire rengi uçtu Troyalılar'ın. Yürekleri varmadı atılıp ölü ellerinden almaya. Akalar yürekleri ateş içinde savaştan dışarı taşıdılar ölüyü. Götürdüler koca karını gemilere doğru. Yangın gibi bir savaş yayıldı üstlerine. Bir şehre yayılan ateş nasıl alevlenirse birdenbire evler koca alevlerin içine çökerse nasıl altın rüzgar. ...nasıl uğurlarsa dört bir yandan... ...öyle yükseliyordu dinmeyen gürültüsü... ...yürüyen atların, kargı taşıyan erlerin... ...yürekleri güç katırlar... ...yürekleri güçlü katırlar dağda... sert bir patika boyunca taşırlarken... ...bir merkeği ya da koca bir gemi omurgasını... ...nasıl bitkin düşerlerse yorgunluktan terden... ...onlar da öyle yürekleri ateş içinde... ...taşıyorlardı ölüyü... ...arkalarında ayaslar dayanıyordu... Orada uzanan ağaçlı bir tepe sellere nasıl dayanırsa, nasıl karşı korsa yok edici akışına koca ırmakların, birden bütün suları nasıl yöneltirse olaya doğru, akıntının hızı altında hiç sarsılmadan. Ayaslar da öyle karşı duruyorlardı Troyalıların akılına. Troyalılarsa ilerliyordu hiç durmadan. Ankifes'in oğlu Aineas'la ünlü Hector başlarındaydı. Alakarga ya da Sığırcık sürüsü nasıl kaçışırsa ölüm korkusuyla barışarak geldiğini görmüşler de bir çaylağın. Çaylak ölüm saçar küçük kuşlara. Akadelikanlıları da Aineas'la Hector önünde bir anda unutmuşlar saldırma güçlerini. Ölüm korkusu içinde bağırışıp kaçışıyorlardı. Kaçışan danağoların birçok güzel silahı düşleyerek. Hem de in şurasına burasına ama savaş ara vermeden sürüp gidiyordu. 18. Bölüm Onlar böyle savaşırken ışıl ışıl yanan ateş gibi ayakları çabuk antilokos haberci geldi Akileus'a. Onu düz boynuzlu gemilerin yanında buldu. Akileus olanı biteni yüreğinden geçiriyordu. Öfkeyle şöyle dedi ulu canlı yüreğine. Ay başıma gelen akalar gemilerin yanında ne diye yetişip kakışıyor? kaçışıyor ovada. Tanrılar gerçekleştirmese sakın dönümden geçen kara düşünceleri. Adam bir zamanlar söylemişti bunu bana. Sen yaşarken demişti. Mayrumid onların en iyiydi. Turalıların eli altında yumacak gözlerini gülmüş ona. Özdü herhal Menoitosun saldırganı oğlu. Söylemiştim ben o amansız adama. Uzaklaştır demiştim düşman ateşini dön gemilere Sakın girişme demiştim Hector'la baş başa dövüşe Akileus bunları evirip çevirirken gönlünde Ünlü Nestor'un oğlu yanına geldi Sıcacık yaşlar döke döke söyledi kara haberi Vah mi Pelavus, Palevus'un oğlu sana Çok acı bir haber duyacaksın şimdi Bu başımıza gelenler gelmez olsaydı keşke Patroklos öldü çıplak ölüsü için başladı kavga Tolga sıvışıldayan Hector da aldı senin silahlarını Öyle dedi Akileus'u, kapkara bir yas bulutu kapladı, iki eliyle aldı ocağın küllerini. Döktü başının üstüne kirletti güzelin yüzünü. Mis kokulu gömleği bulandı kapkara küle. Sonra uzandı boylu boyunca tozun toprağın içine, elleriyle çekip kopardı, kirletti saçlarını. Akileus'la Patraklos'un savaşta aldığı kadınlar, bağrıştılar Akileus'un arkasında acı acı attılar kendilerini kapılardan dışarıya. Göğüslerini başladılar dövme elleriyle, de hepsinin eli ayağı. Öte yandan Antilokos inliyordu... ...gözyaşı döke döke. Elleri Akileus'un ellerindeydi. Sızım sızım yiğit yüreği. Antilokos korkuyordu... ...boğazını çayla keser diye. Ama Akileus engin bir çığlık attı. Bu çığlığı ulu anası duydu. Yaşlı babasıyla oturuyordu... ...denizin ta dibinde. O da bir çığlık attı başladı inemeye. Tekmil tanrıçalar sardı çevresini. Tenesin dibinde ne kadar Nereus kızı varsa... ...Glauke vardı. Tahallia vardı... E, kayma kai vardı. Nesai speo toe dört gözlü haliye. Chemonte aptaye linodia melite ergia amplioto agaue doto proto e, perosa dynamamen dexamene amphinome Kalianeria, doris panope ündü galateya namates apseudes kalinassa e, kayla Maine, Diana Neria, Diana Ssa, Mayra, Oreito, güzel örgülü, Amatiya. Denizin dibinde daha ne kadar nere uskuzu varsa doldurmuşlar gümüş aşınlı mağarayı. Hepsi durmadan dövüyorlardı göğüslerini, tetris başladı söze haykırar hinneye, dinleyin nereuz kızları kardeşler dinleyin beni, dinleyin de bilin yüreğimi kemiren dert ne, ben bir anacığım bir yedin talihsiz anacı, bir oğul doğurmuşum kusursuz üstün güçlü, yiğitler arasında bir fidan gibi büyütmüştüm onu. Nasıl bakılırsa bayırda bir asma kütüğüne ben de tıpkı öyle bakmışım ona. Bilyona yolladım onu kıvrık burundu gemilerle. Yolladım Troyalılara karşı savaşsın diye bir daha dönmeyecek bana o. Girmeyecek bir daha Pelavus'un sarayına ama kaygısı çoğalıyor gördükçe gün ışığını. Bense gidip ona bir şey yapamıyorum. Hadi gideyim de sevgili yavrumu göreyim bari. Bakayım savaştan uzakta gene ne yaz girdi yüreğine. Böyle dedi mağaradan çıktı gitti ötekilerle geldiler ardından ağlaya ağlaya. Denizin dalgası yarıldı önlerinde. Malumidon gemileri e, hızlı Akileosun çevresinde. Sık sıralarla öylece duruyordu kıyıdan. Boğuk boğuk ağlayan Akileus'un yanına geldi ulu ana. Aldı ellerine çığlıklarla oğlunun başını şu kanaklı sözleri söyledi ağlaya ünlüye. ''Ne diye ağlarsın oğul yüreğine giden yaz ne?'' Ay söyle saklama benden hiçbir şey işte Zeus getirdi yerine ne diledinse kaldırıp ellerini göğe dilemiştin hani çekilsin demiştin gemilerin ardına Akaoğulları tekniği demiştin olmayacak dertler gelsin başlarına arasınlar beni ayağı tez Akileus içini çeke çeke dedi ki anacığım Olimpos'u getirdi yerine dileğimi Olimpos'tu ama ne faydası var bunun bana can yalvı yoldaşım Patraklos'un um öldü. ''Tekmi dostlarımdan üstün sayardım onu. Gitti başı başıma denk patraplosu. Hector öldürdü onu tanrısal silahlarını soydu. O güzel silahları görenin şaşak aldığı tanrılar onları Peleus'a armağan diye vermişti. Yatırdıkları gün seni bir ölümlünün yatağına bugüne dek deniz tanrıçaları arasında kalaydın keşke. Peleus da ölümlü bir kadın alıp evleneydi.'' Son saçlar çekmek varmış senin kaderinde. Oğlun ölecek, karşılayamayacaksın. Göremeyeceksin döndüğün eve. Hektor kargımla vurulup can vermezse, Patroklos'u öldürmenin cezasını ödetmezsem ona. İnsanlar arasında yaşamak benimle imek. Tetis yaşlar döke döke dedi ki hey gidi yavrum demek ömrün ha bitti ha bitecek. arkasından ölüm hemen hazır sana. Ayates Akileus kaybı içinde dedi ki madem koruyamadım ölümden arkadaşımı ne olur şu anda ölüp gideyim bari. Yurdundan çok uzakta çam verdi o. Görmedi beni yanında bir koruyucu gibi. belli dönmeyeceğim sevgili baba toprağına. Olamadım Patraklos'a bir kurtuluş ışığı, olamadım bir kurtuluş ışığı öbür arkadaşlarıma. Tanrısal Hektor'u sürüyle tepelediği oturuyorum burada. Yeminlerimin yanında toprağın boşuna taşıdığı bir yük gibi. kurultayda da benden üstün adamlar var ama akalardan bir tek kişi savaşta denk gelemez bana. Tanımlarda insanlarda yok olsun o kavga. Aklı başında adamı bile çelen o öfke bir bal damlası gibi akar insanın içine. Sarab göğsünü bir duman gibi beni de böyle çıkardı çileden o. Agamemnon erlerin güdücüsü ama yeter artık bunca öfke. Bırakalım geçmişi olan oldu. Yemlemek zorundayız göğsümüzde yüreğimizi. Hektorla karşılaşmaya gideceğim şimdi sevgili dostumun canını alanla. Zeus'la öbür tanrılar istiyorlarsa ölmemi ölüm durmasın varsın gelsin güçlü Herakles bile ölümden kaçınamadı o ki Kronos oğlu Zeus'un en sevdiği adamdı. Kaderle Heren'in amansız öfkesi tepeledi onu. Varsa kaderimde yere serilip ölürüm ben de. Ama üstün bir gün kazanacağım şimdi. Turalı alçak kuşaklı dardan oslu kadınlar silsinler elleriyle ince yanaklarından akan yaşları. Başlasınlar hıçkıra hıçkıra ağlamaya. Anlasınlar benim savaştan uzak durmam artık bitti. Ne kadar seversen sev beni ama savaştan uzak tutmaya kalkma beni. Gümüşayaklı Tanrıca Tetis karşılık verdi dedi ki Doğru bu sözün yavrum doğru Ayıp değil yorgun dostlarını ölümden korumak Ama senin güzel silahların Turaloların elinde Senin alev alev yanan tunç silahların Hector kendi omuzlarında taşıyıp Öbürlensin onlarla Ama uzun zaman öğrenemeyecek ölümü yakın Sakın girme Karışma Ares'in kar kardeşalığına Görmeden benim bir daha buraya geldiğimi Şafak söküp gün doğunca gelirim ben Hepaistos'un yaptığı güzel silahları getiririm sana. Böyle dedi sırtını döndü oğluna. Kardeşlerine deniz kızlarına bakıp dedi ki dalın şimdi denizin engin kucağına. Gidin görün babanızın sarayında deniz ihtiyarını. Bir bir anlatın ona olup biteni ben gidiyorum koca Olimpos'a. Ünlü usta Hepahistos'a bakalım oğluma pırıl pırıl silahlar vermek ister mi? Böyle dedi. Nereus kızları o saat daldılar dalgalı denize, Gümüş ayaklı tanrıça Tetis'te Olimpos'a gitti. Sevgili oğluna ünlü silahlar alıp getirmeye. Ayaklar Olimpos'a taşıya dursun onu. Akalar kaçışıyordu göklere yükselen çığlıklarla. Hektor'un önünde gemilere, helespontos'a doğru. Güzel dizlikli akalar çekemiyorlardı kargıların altından. Akileus'un seyisi Patroklos'un ölüsünü. Düşman herleri arabalara yetişmişti onlara. Alev gibi atılgan Priyamosoğlu Hector yetişmişti. Ünlü Hector üç kez tuttu ölüyü ayaklarından. Çekip götürmek istedi bazı Troyalılara. Ayaslar üç kez saldırıp tüskürttüler onu. Ama Hector güvendi atılganlığına gerilemedi büsbütün. İlkin saldırıyor sonra durup korkunç bir nar atıyordu. Köylü çobanlar karnı çok aç kızıl bir aslanı ölü bir avın başından kovalamazlarsa nasıl iki savaşlı ayasta Pélamosoğlu Hektor'u ölüden uzaklaştırmayı beceremiyordu bir türlü ayakları yel gibi iris haberci gelmeseydi Olimpos'tan silah kuşanmasını buyurmasaydı Peleus oğluna Hektor ölüyü çekip alacak sonsuz bir ün kazanacaktı. Biris Zeus'tan öbür tanrılardan gizli gelmişti. Olimpos'tan hele göndermişti onu. Akileus'un yanında durdu. Şu kanatlı sözleri dedi ona. Kalk Pileus olayarların en korkuncu. Çabuk koş Patraplos'un yardımına. Gemilerin yanında korkunç bir boğuşma var. İnsanlar tepeliyor, yiyor birbirini. Kimisi boğuşuyor korumak için ölüyü, kimisi yerlerin eskiyi bir yona çekip götürmek için boğuşuyor. Turalılar can atıyor buna. En başta ünlü Hector yanıp tutuşuyor. ''Şöyle buyuruyor ona yüreği, Patraklos'un narin boynundan ayır kafasını çek çak kıza. ''Haydi durma yürü, utanç girsin yüreğine.'' ''Tron'un köpeklerine yedirme Patraklos'u, keletilmiş bir ölü e, gibi inerse Hades'e, senin için yüz karası olur bu.'' ''Ayates Tanrı Salakileus karşılık verdi ona.'' ''Hangi Tanrı haberci gönderdi seni bana Tanrıça?'' Ayakları yel gibi hızlı irisi ki, hey gönderdi beni Zeus'un saygılı karısı. Yukarlardan hükmeden Zeus'un haberi yok bundan. Karna Olimpos'ta oturan hiçbir tanrının haberi yok. Ayağı tez Akileus karşılık verdi ona dedi ki, nasıl girerim savaşa silahlarım onlardan. ''Sevgili anam bırakmadı silah kuşanmamı. Onun geldiğini bir daha gözlerimle görmeden Hepaistos'tan güzel silahlar alacakmış bana. Yoksa ben kimin ünlü silahlarını kuşanabilirim ki? Olsa olsa Telomanoğlu Ayas'ın kavganını kuşanırım. O da şimdi ön sıralarda savaşıyor olmalı. Kavgısıyla ölüm saçıyordur ölü Patraklos'un çevresinde. Ayakları yel gibi hızlı iris ona dedi ki, ''Biz de biliyoruz ünlü silahların kimde olduğunu. Gene de sen git endeye doğru görün Tureoğlu'lara. Senden ürküp savaşta gevşerler der ki.'' Akaların cenkçi oğulları da soluk alır bir parça. Baksana hepsi yorgun düştüler. Savaşta da soluk kısa sürer. Ayağı hızlı iris böyle dedi uzaklaştı. Zeus'un sevdiği Akile usta kalktı yerinden. Athena onun çalımlı omuzlarına küsküldüğü kalkanı atmıştı. Altın bir bulutla sarmıştı başını çepeçevre. Hürdesinde ıçık saçan bir alev yakmıştı. Duman nasıl ağarsa bir şehirden göklere doğru... Düşmanın kuşattığı uzak bir adada Ares'le bütün gün boy ölçüşür adalılar. Gün batınca ateş yakarlar üst üste. Hızlı alevler yükselir ateşlerden. Yükselir komşu adalardan görünecek kadar. Derler belki gemilerle yardıma gelirler görüp alevi. Akileus'un başından da tıpkı böyle bir ışın yükseliyordu göğe doğru. Akileus açtı duvarı hendeğin önünde durdu. Karışmadı öldüğünü övrünü tuttu anasının. Durup bağırdı öte yandan halkırdı Atene. Bir kargaşalık saldı Toyalıların sıralarına, bir kargaşalık ki dile gelmez. Canlara kıyan düşman sardığı zaman bir şehri, Boğazan'ın sesi nasıl çınlarsa dört bir yanda, Aykosoğlu'nun sesi de öyle çınlıyordu duyar duymaz Aykosoğlu'nun tuz sesini oynadı yüreği bütün insanların. Güzel yeleli atlar bile geri çevirdiler arabaları. Gelecek belayı önceden duymuştu atlar. Alev alev yanan ateşi görünce arabacılarda dona Peleus oğlunun başında korkunç ışınlar saçan ateşi onu gök gözlü tanrıça Atene tutuşturmuştu. Üç kez bağırdı tanrısal Akileus hendeyin üstünde. Turalılarda ünlü yardımcıları üç kez şaşırdı. On iki tane yiğit öldü oracıkta, kendi arabaları üstünde kendi kargılarıyla. Akalarda sevinçle çektiler Patraklos'u kargıların altından, götürüp yatırdılar bir yatağa. Dostları çevresini sardı ağlaya ağlaya, ayağı tez Akileus geldi arkalarından sivri tunçla yırtılmış gövdesini gördü can yoldaşının gözyaşları döktü sıcak sıcak az önce atlarıyla arabalarıyla göndermişti onu savaşa ama savaştan döndüğünü görememişti yorulmak bilmez güneşi inek gözlü bulu here gönderdi istemeye istemeye okyanus kırmağına doğru gün battı tanrısal akalar ara verdi zorlu kardeşalığa canlara kıyan savaşa Öte yapan tryalılar uzaklaşıp zorlu boğuşmadan çözdüler arabalarından hızlı atlarını. Akşam yemeğini düşünmeden önce gelip toplandılar bir araya. Ama hepsi ayakta durdu. Oturmaya varmadı kimsenin yüreği. Hepsini bir titreme almıştı tepeden tırnağa. Acı savaşa bunca zaman ara veren Akileus görünmüştü. Başladı söze akıllı Pulidamas, Pantosoğlu. Bir o vardı ileriye geri gören. Geriyi gören, Hektor'un arkadaşıydı, doğmuşlardı bir gecede. Fulidamat sözde üstündü, Hektor kargı salmakta. ''Konuştu, düşüne taşına'' dedi ki... İki yönden de iyi düşünün dostlar ben derim ki şehre gidelim şimdi. Kalmayalım sabaha dek gemilere karşı havada. Çok uzaktayız surlarımızdan. Tanrısal Agamemnon'a köpürürken bu adam akalara karşı savaşmak çok daha kolaydı. Benim bile hoşuma gidiyordu gemilere yakın gecelemek. Ele geçireceğiz diyordum iki ucu kıvrık gemileri. İçimde o zaman böyle bir umut vardı işte. Ama şimdi ödüm kopuyor ayağı tez Pelavus oğlundan. Kabına sığmaz o. Kalmak istemez da Troyalılarla akaların savaş gücünü bölüştürüyorlar duvalada. Şehrimiz kadınlarımız için gelip dövüşecek. Haydi gidelim şehre. Dinleyin beni. Bakın neler olacak diyeyim size. Tanısal gece durdurdu şimdi ayağı tez Atileus'u ama yarın silahlarıyla atınca savaşa burada bulursa bizi adam akıllı gösterecek kendini. Kaçanlara ne mutlu. Ulaşacaklar kutsal hilyona ama birçok troyalı da kurda kuşa yem olacak. Ağzından çıkanı yarın kulağım duymasa hoşunuza gitmese de dinleyin benim ödümü. Geceleyin meydanda koruruz en büyük gücümüzü. ilimizi de yüksek duvarlar kapılar korur. Uzun cilalı sağlam kanatlar var kapılarda. Sabah şapatla kuşanırız silahlarımızı surların üstüne çıkar dikiliriz. Akiraus gemilerden doğru gelip surlar önünde kalkarsa bizimle savaşa görür gönülü. Biri enseli atlarını koşturup yorarsa şehrin çevresinde bir oraya bir buraya bulamaz geri dönmekten başka çıkar yol. Yiğitliği vermeyecek ona şehre saldırma gücünü. Troya'yı yıkıp yok edemeyecek o. Daha önce çevik köpeklerimiz yiyecek onu. Tolga'sı ışıldayan Hector yan yan baktı dedi ki, Pridamas bu sözlerin hiç hoşuma gitmedi. Gene şehre kapanmamızı buyuruyorsun ha? Şu duvarlar arkasında sıkışık kalmaktan tutmadınız mı? Bir zamanlar ölümlü insanların hepsi Priamos'un şehri altın dolu derlerdi. Tunç dolu, Ellerinizin güzel varlıkları şimdi yok oldu. Büyük Zeus'un bize öfkelendiği günden bugüne e, Prigia, e, Sevimli Meonya'ya satıldı çoğu. Bugün sivri akıllı Kronos'un oldu. Yemiler önünde mi kazanmaya bağışlasın bana. Akaları denize atmayı bağışlasın. Sen de böyle öğütlerle halkın karşısına çık. Hiçbir troyalı kanmaz sana budala. Ben de bırakmam kansın. Haydi ben diyeyim de dinleyin hepiniz sözümü. Akşam yemeğini yiyin ordu içinde öbek öbek, bırakmayın gözcülüğü hepiniz uyanık olun, fazla öteberisinden varsa sıkıntı çeken, toplayıp getirsin dağıtsın halka, hep birden yiyip bitirsinler malı, a kadar bölüşeceğine biz bölüşelim daha iyi, sabahleyin kuşanırız silahlarımızı şapakla, koca karınlı gemilerin yanında uyarırız sızdı savaşı. Tanrısal Akileus gerçekten saldıracak da gemilerden, böyle istiyorsa o görür gününü. Ben acıklı savaştan kaçmam, gider karşısına dikilir dururum, görürüz onun mu gücü üstün benimki mi? Savaş tanrı herkes için bir, öldürmeye gelen çoğu zaman öldürülür. Hector böyle konuştu. Turalılar sevinçle bağırıştılar. Atene aptalların kafalarından akıllarını almıştı. Övüyorlardı kötü düşünen Hektor'u, Doğru yol gösteren Polidaması, hor görüyorlardı. Sonra akşam yemeğini yediler ordu içinde. Akalarsa bütün gece inleyip ağladılar Patraplos'a. Hıçkıra hıçkıra başladı alımaya Pelavus oğlu. Adam öldüren ellerini dostunun göğsüne dayadı. Yeleli bir aslan gibi inledi. Boğuk boğuk sık bir ormanda bir geyik avcısı kapıp götürmüştür yavrularını geyiyeyim. Arslan içerler durus geç geldiğine yarar yararlarda bir o yana gider bir bu yana koklayıp kokluya adamın izlerini belki bir yerde onu bulurum der ...yüreğini kinle öfke kaplamıştır. İşte Akile Usta tıpkı onun gibi seslendi maremiyonlara inliye inliye ağır ağır. Amanın o gün ben ne boşlafetmişim. Nihitmenoit olsa yürek vereyim diye sarayında ilionu yıkıp doyumluk payını alacağım demiştim. O pe ise geri getireceğim demiştim çok ünlü olduğunu Zeus insanın bütün istediğini getirmiyor yerine. toprağa kana boyamakmış ikimizin de kader payı. Şurada, Troyada boyamakmış toprağa kana. Pelavuz görmeyecek benim de döndüğümü. Ne ihtiyar at sürücüsü karşılayacak beni sarayında, ne de anam Thetis karşılayacak. Güsecek toprak burada beni. Ama ben madem senden sonra gireceğim toprağa, Gönmem seni, canına kıyan adamı tepelemeden, silahlarını kafasını getirmeden buraya gömmem seni, odun yanının önünde keseceğim boğazını, on iki tane parlak trayalı çocuğun senin ölümünden alacağım öcümü. Böyle kalacaksın kıvrık gemilerin yanında o güne dek, çevrende geniş göğüslü tırayalı dardanoslu kadınlar, Göz yaşı döke döke gece gündüz alıp yakacak. Yıkmıştık biz ölümlü insanların zengin illerini. Almıştık o kadınları gücümüz ve uzun kargılarımızla. Tanrıza Bakileus böyle dedi arkadaşlarını çağırdı. Bir büyük üç ayak koyun dedi ateşin üstüne. Yıkayın dedi Patraklos'un gövdesindeki kanı. Kodular kırgın ateşin üstüne. Üç ayaklı kazanı su döktüler içine. Tutuşturdular altındaki odunları. Alevler sardı üç ayağın teknesini. Su ısındı. Kaynayınca tunç kazanan içindeki su, yıkadılar ölüyü parlak bir yağ sürdüler gövdesine. Dokuz yıllık bir merhemle doldurdular yaraları. Sonra ölüyü yatırdılar yatağa, örtdüler yumuşak bir çarşafla boydan boya. Beyaz bir örtü attılar üstüne. Sonra marimi dondular, ayağı fez çevresinde bağıra çığırı ağladılar Patraklos'a bütün gece. Zeus kız kardeşi karısı Here'ye dedi ki, sonunda yaptın yapacağını inek gözlü ulu Here. ''Ayağı tez Akilavus'u kaldırtın aya. Böyle bütün gür saçlı atalar senden doğma.'' ''İnek gözlü ulu here karşılık verdi.'' dedi ki, ''Korkunç Kronos oğlu ne biçim söz bu? Madem bir ölümlü insan o kadar çok şey bilmezken başka bir ölümlü için yapar elinden geleni. Ben ki en büyüğüm tanrıçaların hem soydan büyüğüm hem senin karın olduğundan. Sense bütün ölümsüz tanrıların kralısın. Neden bela getirmeyeyim ki beslediğim Troyalılara?'' Onlar böyle konuşurken birdenbire gümüş ayaklı Tetis Hephaistos'un evine vardı. Yok olmaz Tunç'tan yaldızlı bir evdi bu. Üstünde öbür ölümsüzlerin evlerinden çarpık bacaklı tane yapmıştı bu evi. Hephaistos'u arası, körükleri arasında çalışır buldu. Kanter içinde gidip geliyordu o yana bu yana. Üç ayak yapıyordu tam yirmi tane. Dayayacak da onları sarayının dik duvarına, her üç ayağın altına altın tekerlekler koymuştu. Kendi kendilerine girsinler diye tanrıların toplantısına. Sonra yine gerisin geri eve dönsünler diye. Görülmeye değer şeylerdi bunlar. Yirmi tane üç ayak bitmiş, hazırdı. Bir işli halkaları vardı takılacak. Onları yapıyordu hep ayistos. Dövüyordu bağlarını. Akıllı katasıyla çabalarken o böyle, tetis gümüş ayaklı tanrıça yaklaştı ona. Parlak baş örtülü Karis ilerleyip onu gördü. En çok ünlü Topal evliydi güzel Karisle. E, güzel Topal evliydi güzel Karisle. Karis sarıldı tetiğin ellerine diller döktü. Uzun entarili tetiğ, saygılı sevgili Tanrıça. Hangi rüzgar attı seni bizim eve? Pek öyle uğradığın yoktu senin buralara. Buyur, konukluk armağanları vereyim. Geç önüme. Yüce Tanrıça böyle dedi götürdü onu gümüş kaplı bir tahtın üstüne oturttu. Ayakları tokmaklı güzel işlenmiş bir tahtı bu. Çağırdı ünlü usta Hepaistos'u dedi ki: "Tetisin birisi var Hepaistos gel buraya." Çok ünlü topal karşılık verdi dedi ki: "Çok güçlü, çok saygılı bir Tanrıça'dır içerideki. Uzaktan düşüp acılar çektiğim gün o kurtardı beni. Köpek gözlü anamın yüzünden olmuştu bu. Topal olduğundan beni saklamak istiyordu." Örüyor ne, Nome ile teklif kucağa açmasalardı bana, çok daha büyük acılar çekecektim yüreğimde. Örüyor Nome, kızlıdır okyanus ırmağının. Akar bu ırmak yuvarlak döne döne. Onlar yanında kaldım tam dokuz yıl. Uyup bir mağara içinde hayli iş yaptım. Kopçular yaptım yuvarlak bilezikler, küpeler, gerdanlıklar. Ee, çevremizde okyanus alabildiğine akıyordu. Uğuzdaya uğuzdaya köpüre köpüre ne bir tanrı biliyordu beni ne ölümlü bir insan. Bir tehdit biliyordu bir de örüyor nome. İşte onlar kurtardı beni oradan. Güzel gözlü tehdit şimdi de gelmiş bizim eve. Kurtulup ödemeliyim bu benim ona borcum. Sen çek ona güzel bir konukluk çöleni ben de yerleştireyim tekmil araçlarımı körüklerimi. Soluyan Topal yaratık öyle dedi. Börsten uzaklaştı, cılız bacakları seyirtiyordu altında. Körüklerin ateşin içinden çekti, topladı tekbil araçları gümüş bir sandıkta. Var. Bir süngerle sildi iki elini yüzünü, güçlü boynunu kıllı göğsünü sildi, bir entarı giydi, aldı eline koca bir değnek. Çıktı topallıya topallıya kapıdan dışarı, efendilerine yardım ediyordu altından iki kuşak. Bunlar benziyordu canlı kızlara, akıl vardır onların içinde, sesleri vardır onların güçleri, ölümsüz tanrılar vermiştir onlara iş görme gücü. Efendilerinin iki yanında gidiyordular seke seke. Hepalistos seyirtti böylece tedis olduğu yere gitti, parlak bir tahtın üstüne oturdu, Aldı Tanrıça'nın elini ellerini. Konuştu diller döktü. Gümüş ayaklı Petiz, saygılı sevgili tanrıça. Hangi rüzgar attı seni bizim eve? Pek öyle uğradığın yoktu senin buralara. Söyle içindekini. Yapmak gelir gönlümden. Yapabilirsem yapılacak şeyse ama Tethiste gözyaşı döke döke dedi ki, söyle Hephaistos, Olimpos'taki tanrıçalar arasında yüreği benim gibi acılı biri var mı? Zeus bunlar arasında bir bana verdi acıları, bonca deniz tanrıçalarından bir beni verdi ölümlü kocaya, Aikosoğlu Pelaus'a. Katlandım bir adamın yatağına girmeye, istemeye istemeye, tiksine tiksine. Acı yaşlılık çöktü Peleusun başına. Sarayında yatıyor şimdi o, benimse başıma nice dertler geldi. Pelavus'tan bir oğul doğurdum üstün güçlü, yiğitler arasında bir fidan gibi büyüttüm onu. Nasıl bakılırsa bayırda bir asmak kütüğüne, ben de tıpkı öyle baktım ona. İlyona yolladım onu kıvrık burunlu gemilerle, yolladım Troyalılara karşı savaştın diye. Bir daha dönmeyecek bana o, dönmeyecek bir daha Pelavus'un sarayına. Ama kaygısı çoğalıyor gördükçe gün ışığını bense gidip ona bir şey yapamıyorum bir kız vermişti ona aka oğulları onur payı kral agamemnon aldı elinden onu zorla kaygı içinde yiyordu kendi kendini derken turayalılar akaları gemilerin ardına sürdü bırakmadılar onları dışarıya çıksınlar argoslu yaşlılar yalvarıp yakaldılar parlak armağanlar saygılar bir sürü Akileus gene olmadı başlarından belayı savmaya ama patraklosa kendi silahlarını giydirdi gönderdi savaşı onu arkasına da bir ordu taktı Batı kapılarının önünde dövüştüler bütün gün. O gün şehri yıkıp alacaklardı ama Apollon karıştı işe. öldürdü ön sıralarda Menoytos'un saldırgan oğlunu. Bağışladı ünü Hector'a. İşte dizlerine sarıldım yalvarıyorum şimdi sana. Kısa ömürlü oğluma bir kalkan bir tolga ver. Bir zırh yap ona iyi uyan topuklular, topukluklar güzel bizdikler. Turiyalıların elinden can veren dostu hepsinden etti onu. Oğlum da şimdi yere serilmiş kıvranıyor yaz içinde çok ünlü topal karşılık verdi ona dedi ki güven bana dert edinme bunları kendine yaklaşınca ona kara kader. nasıl inanabilirsen onu acıklı ölümden koruyacağıma ona silahlar yapacağıma da öyle inan şaşılacak bu silahları şaşakalacak bu silahları gören böyle dedi bıraktı tedisi orada döndü körüklerine çevirt onlar ateşe doğru çalışmalarını buyurdu. Körükler başladı ocağın içinde üfürmeye. Yirmi taneydiler solukları türü ısıdaydı. Soluklar denirci tanrının buyruğunda. İş yavaş gidince ılık oluyorlar. İş hızlı gidince sıcak oluyorlardı. Tam ateşe bükülmez tuncu attı kalay attı. Değerli altın attı gümüş attı. Sonra kütüğün üstüne koca bir örs kodu. Bir eline güçlü bir çekiç aldı, bir eline ateş kıskacını, koyuldu büyük bir kalkan yapmaya, dört bir yanı işli sağlam bir kalkan. Çevresine parlak bir çember attı kalkanın, ışık saçan on üç katlı bir çember, gümüşten bir kayışa bağladı kalkanı, kalkan üstte, üst üste beş tabaka adandı. Üstüne çok güzel süsler çizdi, gösterdi ustalığını, yeri göğü denizi yaptı, yorulmaz güneşi yaptı, dop dolu dolunayı, gökyüzünü saran yıldızların hepsini. Hiyatları, hiyatları güçlü Orion'u, hem araba hem ayı denen yıldızı yaptı. Ayı Orion'a bakar, boyuna yerinde döner. Tek yıldızdır okyanusun sularında pay almayan. İki güzel şehrin yaptı ölümlü insanların, birinde düğünler, şölenler, sokakta yanan çıraların ışığında. Evlerinden alınıp gezdirilen süslü gelinler, dört bir yanda kavuşma türküleri, oynayan, dönüp duran delikanlılar, flafta kitara sesleri. Kapı önlerinde şasha kalmış, bakan kadınlar. Pazar yerine gidiyordu, halk birbirine giriyordu birbirine. Kan diyeti için tartışıyordu ki adam. Biri diyordu her şeyi ödedim, bakın işte. Hiçbir şey almadım diyordu öbür adam. Sonunda bir yargıca başvuralım dediler. Halk barışıyor, kimi birinden yana çıkıyor, kimi ötekinden yana. Haberciler tutmaya çalışıyor halkı. Yaşlılar cıvalı taşlar üstünde oturtuyordu, kutsal çevrede. Çınmak sesli habercilerin değnekleri var bellerinde, kalkıp değnekle yargı veriyorlardı sırayla. İki altın külçe duruyordu ortada Alacaktı altını en doğru yargıyı veren Öteki şehrin önünde dona kalmıştı iki ordu Herlerin silahları parıl parıl parlıyordu gidip geliyordular iki düşünce arasında Ya baştan başa yıkacaktılar şehri ya da bütün malı ikiye böleceklerdi Ama hiç oralık değildi şehirliler Onlar pusu kurmaktaydılar düşmana Surlarını sevgili karıları küçük çocukları savunuyordu Yaşlıların aldı ettiği erkekleri dikmişlerdi duvarlara. Kendileri Areste Pallas Athena'nın arkasından dikmişlerdi. İki tanrıda giyinmişti altın elbiselerini. İkisi de göze çarpıyordu güzel, büyük silahlarla. Arkada daha küçük boydaydı halk. Barının capusu kurulacak yere, sürülerin su içmek için toplandığı ırmağa durdular. Tepeten tırnağa parlak tunçlar içinde. Halkın iki gözcüsü vardı az ötede. Bekliyorlardı koyunları, kıvrık boynuzu, sığırları. Bunlar da göründü. İki çoban geliyordu arkalarından. Kaval çalıp duruyordular. Düzenden haberleri yoktu. Onları uzaktan görüp koştular üstlerine, o saat yollarını kestiler sığırların, güzel ak koyunların, çobanların ya da bir çırpıda aldılar canını. Derken kurutay meydanının berisindekiler duydular sürülerin çevresindeki büyük gürültü, tepinen atları koştular arabalara, yola koyulup çabucak vardılar kavga yerine. Sırıya dizilip urmak kıyılarında başladılar çarpışmaya. Tunç kargılarıyla vuruyorlardı birbirlerine. Aralarında kavga, boğuşma, uğursuz ölüm de vardı. Ölüm kimini yakalıyordu yeni yaralanmış diri, kimini yarasız beresiz yakalıyordu. Bir sürü ölüyü de çekiyordu karşılıkta, kargaşalıkta ayaklarından. Sırtında bir elbise vardı erlerin kanıyla kızıla boyalı. Hepsi kavgaya karışmış, çarpışıyorlar canlı adamlar gibi. Her biri ölüsünü çekiyor öldürdüğü adamın. Tanrı kalkana yumuşak bir toprak, verimli bir tarlak oldu. Bu toprak üç kez sürülecek geniş bir topraktı. Çift süren adamlarla doluydu sürüyorlardı sabanı bir oraya bir buraya dönüp beri ucuna varınca tarlanın elinde bal gibi tatlı şarap dolu bir sarapla bir adam geliyor şarap sunuyordu bir gidip bir geliyorlardı işte böylece bitirmeye can atıyorlardı derin tarlayı altındandı ama kararmıştı arkalarındaki toprak tıpkı sürülmüş gibi kararmıştı aman ne görülecek şeydi bu tanrı kalkana bir kral toprağı kodu tırpanlarla biçip duruyordu ırgatlar ekini yarıklar boyunca başaklar Düşüyordu üst üste, demetçiler sazlarla ikini bağlıyordu. Üç demetçi duruyordu ayakta. Arkalarında demet yapan çocuklar duruyordu. Kollarında taşıyıp uzatıyorlardı onlara başakları. Kral da elinde değneği bir yavruğun başında duruyordu yüreği sevinç içinde sessiz sedasız. Ötede bir meşe ağacının dibinde haberciler hazır ediyordular şöleni. İşleri güçleri kestikleri öküzleydi. Kadınlar da boyuna ak un döküyordu ırgatların yemeğine. Tanrı kalkana koca salkımlar yüklü bir bağ kodu. Altından güzel bir bağdı bu. Kara kara üzümler sarkıyordu. Salkımlar gümüş tırıklara yaslıydı boydan boya. Gök taşından bir hendek çizilmişti kalaydan bir çit çizilmişti çepeçevre bir tek dar yol vardı bağım içinde bağ bozulunda oradan geçilir yürünürdü kızlar delikanlılar çocuklar gibi şen bağ gibi tatlı yemişler taşıyorlardı sepet sepet ortada bir çocuk telleri çınlayan bir saz elinde sesler çıkarıyordu sazdan tatlı tatlı. Güzel bir türkü çığırıyordu ince sesiyle, ötekiler ayaklarını yere vurup uyuyorlar ona, sıçrıyor, bağırıyor, oynuyorlardı. Tanrı kalkana iri boynuzlu bir sığır sürüsü kodu. Altınla kalaydan yaptığı inekleri, ağıldan otluğa doğru gidiyorlardı böyle böyle, çağlayan ırmağın kıyısına, sallanan, sazlığa doğru... Altın çoban dizilmişti yanlarına. Altlarından ayakları hızlı dokuz köpek koşuyordu. İneklerin ilk sıralarında böğren bir boğayı korkunç iki arslan yakalamış sürüküyordu. Acı acı bağırıyordu hayvan. Arkasından köpekler, köylüler geliyordu ama aslanlar dediği bağırsakları paralamıştı. Kara kanını emiyorlardı boğanın. Boşuna saldırtıyordu çobanlar köpekleri. Güç yoktu onlar da Yakından havlıyor sonra koruyorlardı kendilerini. Çok ünlü topal kalkana bir büyük otlak kodu. Otlasın diye güzel bir yerde at koyunlar. Ağları üstü örtülü barakaları vardı otlağın. Çiftle çevrili avlusu vardı. Çok ünlü topal kalkana bir oyun alanı kodu. Bir zamanlar Dayı Dalos'un yaygın Kınasos'ta güzel örgülü Ayadne için yaptığı alana benziyordu. Ota delikanlılar oynuyordu sığır armağanlarıyla. Alınmış kızlar oynuyordu. Dayanmışlar da ellerini birbirlerinin bileklerine. Kızlar keten giymişlerdi ipince, olanlar iyi dokunmuş gömlekler giymişlerdi, pırıl pırıl zeytinyağı parlıyordu gömleklerde. Kızlar güzel çelenkler takmıştı başlarına, olanlar yumuş kayışlara altın bıçaklar bağlamıştı. Oyuna alışmış ayaklarıyla koşuyorlardı döne döne. Oturan bir çömlekçi nasıl denerse eline uygun çarkı, iyi çalışıyor mu mu?